Cemal Fatih Polat Adam savaş bayındır İstanbul'un kenar semtlerinin birinde oturan adam Kanuni Sultan Süleyman huzuruna çıkmak istediğini Saraydaki görevlilere bildirmiş Bunun üzerine sultanı karşısına çıkarılmıştı Söyle bakalım nedir derdin? Bizden ne istersin? Hünkârım geçen gece benim evime hırsız girdi. Evim var, neyim yok götürdü. Biz hanımla kıt kanaat geçiniyoruz zaten. Hiçbir şeyimiz kalmadı elde avuçta. Ne varsa çaldı. Peki bana niye anlatıyorsun bunları? Hünkârım evime hırsız girmesinden siz de sorumlusunuz. Bana bak adam. Sen niçin bu kadar derin uyku uyudun da evinin soyulduğunu duymadın? Hadi şahım. Kusura bakma. Biz seni uyanık bilirdik. Onun için evimizde rahat uyuyorduk. Doğru söyledim. Haklısın. Haklısın. Merak, Merak etme. etme. Çalınan mallarının bedelini kendi malımdan ödeyeceğim. Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy